5 Nisan 2012 gecesi Berlin'in Oyn Köln semtinde oturan Bektaş ailesinin evine ateş düştü. Zira o gün ailenin eğlenmek için dışarı çıkan 22 yaşındaki büyük oğlu Burak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Ortada hiçbir sebep yokken gelip üzerimize dört el ateş edip gitti, diyor saldırıdan kurtulan diğer dört genç. Ancak aradan dört yıl geçmesine rağmen Berlin polisi ve savcılık, Burak cinayetin hiçbir anlam veremediği ve ilerleme kaydedilemediği için soruşturmayı rafa kaldırmış durumda. Buran ailesi ve cinayetin açıklığa kavuşturulması yönünde çalışan inisiyatifse dosyanın kapatılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Burak aşırı sadece bir cinayete mi kurban gitti? Yanıt aranan en önemli sorulardan birisi bu. Başkentten arkadaşımız Mustafa Şahin'in haberini dinliyoruz. Saldırgan çok soğukkanlı, gruba yaklaşıyor, beş el ateş ediyor ve dördü isabet ediyor. Olay yerinden koşarak, kaçarak değil, çok soğukkanlı bir şekilde gayet normal adımlarla yürüyüp ortadan kayboluyor. Berlin Neukön'de bulunan Burak Bektaş inisiyatifi üyesi Selim Ay, 5 Nisan 2012 gecesi göçmen kökenli 5 gencin uğradığı silahlı saldırıyı bu şekilde özetliyor. Neukön'de gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan 3 gençten biri olan Burak Bektaş, henüz 22 yaşındayken yaşama veda etmişti. Burak Bektaş inisiyatifi delil yetersizliğini gerekçe göstererek dosyayı kapatan Berlin polisi ve savcı Dieter Horstmann'a bir hayli kızgın. Her ayın beşinde Berlin'in çeşitli muhitlerinde uyarı nöbetleri yapan inisiyatifin bugün Berlin savcılığı önünde bir araya gelmesinin sebebi de bu zaten. Buran'ın annesi Melek Bektaş. Buran'ın hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Buran'ın kimselene kavgası yoktu. Bizim hiç kimselere bir düşmanlığımız yoktu. Hala inanamıyoruz, uyku uyamıyoruz. Daha doğrusu Buran katili hala geziyor. Neden diyoruz? Hala neden? Biz çocuğumuzu kaybettik ama hala niye kaybettiğimizi bilmiyoruz. Burak eve gelmiyor. Niye gelmiyor? Bilmiyoruz hala. 10 Monate ist es jetzt her, da hat ein Verbrechen die Menschen in Berlin zutiefst schockiert. Alles hatte ganz harmlos begonnen, mehrere junge Männer, darunter der 22-jährige Burak Bektaş, zogen zusammen los, um Spaß zu haben. Aber dann wurde Burak Bektaş'ın cinayeti Aklı Zeichen XY adlı ünlü televizyon programında da ele alınmış. Yayında Berlin polisi cinayeti aydınlatmaya yarayacak ipuçları için 10.000 Euro ödül vaat etmesine rağmen kayda değer bir bilgiye ulaşamamış. Öte yandan Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi üyesi Canan Bayram'ın da Burak Bektaş cinayetinin aydınlatılması için siyasi düzeyde çok sayıda girişimi olmuş. Birkaç yıl önce ve şimdi yeni e, bazı sorular sordum senatoya. Irkçı motif olduğu söz konusu fakat savcılık ve polis bu izleri takip etmiyor. Burada bir örtbas olayı tartışılıyor şu anda ve bu gibi konular tabii sadece bu e, aile için büyük bir kayıp değil aynı zamanda Neukölln'de veya Berlin'de yaşayan göçmenlerde bir etki bırakıyor. Polis ve savcılık bu gibi olaylarda Gereken adımları atmayınca e, halk tabii ki çocuklarından, kendi hayatından korkuyor millet. Burak Bektaş'ın aşırı sağcı bir motifle öldürüldüğü varsayımı soruşturmayı yürüten polis ekibi ve savcı Dieter Horsman tarafından da göz önüne alınmış aslında. Nitekim bazı ipuçlarını takip eden polis aşırı sağcı Rolf Zeyn'in evinde yaptığı aramada çok sayıda silah mermisi ve propaganda malzemesi ele geçirmiş. Rolf Ze’e bir süre göz altında tutulduktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılıp üç buçuk yıl sonra tutuklanmış ve hala tutuklu. Fakat Rolf Ze’nin tutuklanma sebebi Burak Bektaş cinayeti değil. 2015 Eylül’ünde yine Berlin Neukölln'de işlenen Luke Holland cinayeti. Polis ve savcılık aynı Burak Bektaş gibi ortada hiçbir sebep yokken sokak ortasında silahla vurularak öldürülen İngiliz vatandaşı avukat Luke Holland'ı Rolf Zeyn'in öldürdüğünü varsayıyor. Der Berlin polisi ve savcı Dieter Horstmann'ın Burak Bektaş inisiyatifi avukatlarına kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesinin, polisin Burak Bektaş'ın saldırıdan sağ kurtulan arkadaşlarıyla Luke Holland cinayeti zanlısı Rolf Zey'i yüzleştirmek istememesinin, saldırının olduğu geceye ait güvenlik kamerası kayıtlarını dosyaya almamasının ve Burak Bektaş dosyasını kapatmasının altında yatan sebep ne? Yoksa her iki cinayetinde aşırı sağcı Rolf Z tarafından işlendiğinin ortaya çıkma ihtimalinden mi korkuluyor? Bu da bir NSU vakası mı? Rolf Zee'nin üzerine yeterince gidilmiş olsaydı Luke Holland bugün yaşıyor olur muydu? Bu sorular yanıt bekliyor. Burak Bektaş inisiyatifinden Selim Ay. Burak davası yeniden başlatılmalıdır. Burak davasını yürüten salcı Dita Horstman alınmalıdır. Onun yerine yeni bir salcı atanmalıdır. Üst mahkemeye devredilmelidir. Holland davasıyla Burak davası birleştirmelidir ve NSU cinayetleri davalarıyla birleştirmelidir. 2012 Nisan'ında Berlin'de işlenen Burak Bektaş cinayeti konusundaki muamma sürüyor. Cinayetin arkasında ırkçı bir motif olup olmadığı yönünde yeteri kadar soruşturma yürütülmediği suçlaması yöneltiliyor yetkililere. Olayın örtbas edilmemesi için çaba sarf eden inisiyatifte cinayetin 4. yıl dönümü yaklaşırken çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Girişim 2 Mart Çarşamba günü tekrar bir araya gelerek 5 Nisan için öngörülen protesto gösterisine hazırlık yapacak.